Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diyar TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yöneteceğiz. Evvel alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle O'na hamd olsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Selatü selam, Allah'ın Nebisi'nin, Resul'ün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in Ehli Beytin ve Eshab'ın üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Müzekli'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim, Teşekkür misin? ederim. Sağ tamam, olun efendim. Efendim İzmir'den Ömer Yaman cehenneme düşen bir daha oradan çıkmaz diyorsunuz. Oysaki geçmiş alimler ise günahları kadar yanar ve ondan sonra cennete nail olurlar diyorlar. Bu durum hakkında hocamızdan bilgi alabilir miyiz? Hürmetler, saygılar hocama Allah razı olsun sizlerden. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'l-âhirin ve âlejil cemî'il enbiyâi ve'l-mursalîn ve âlejil cemî'il evliyâi ve'lhamdülillahi ve rabbil âlemin. Geçmişteki alimlerimiz herkes günahı kadar yanar, cehennemden çıkar. Cennete nail olur demiş kardeşimiz. Geçmişdeki alimlerimiz böyle söyledi diye Allah böyle yapmaz. Allah sözünden dönmez. Allah'tan sözüne daha sadık kim vardır buyurdu. Allah neyi söylemişse o öyledir. <gülüyor> Allah cennet içinde cehennem içinde ebedi dedi. Halidi nefiha, halidi nefiha ebeda. İkisi içinde. Buna beraber daha önce izah etmiştik, son nefeste cennete gidenler de bellidir, cehenneme gidenler de. Son nefeste herkes gideceği yeri bilir ve görür. Dolayısıyla iş bitmiş olur. Her kim bunu söylemişse, mutlaka onu bir zanla söylemiştir, yani bir ilimle söylememiştir. Allah'ın vahyine dayanarak söylememiştir bir zanla söylemiştir ki, bu şeytanın verdiği bir vesvesedir. Bu bir imam meselesi yalnız. Allah bir şeyi beyan edince eğer o iman meselesi ise onun dosdoğru anlaşılması gerekir. Yok sadece bir bilgi meselesi ise bu durumda farklı farklı iştihad olabilir. Ama bu bir imam meselesi. Eğer biri günahı kadar Cehennemde yanıp çıkacağını düşünüyor, söylüyorsa bunu, böyle inanmışsa bu durumda evet, şeytan ona nasıl bir meselesi verir, önemli değil. Sen günahı yap, günahı işle, yanlışı yap, cehenneme gitsen de sonra oradan çıkarsın. Oysa ki mesela Allah <gülüyor> Yahudiler için buyurmuştu, onlar derler ki, biz cehenneme gitsek bile belli bir süre gideriz, Allah şirk koştuğumuz kadarıyla yanarız, çıkarız. Allah ne buyurdu? Bu onların zanlıdır Bu bir zan. Böyle bir sözü Allah vermemiş. Allah cennet içinde, cehennem içinde, ebedi dedi onun için. Bunun dışında bir söz söylemek, ayete ters düşmektir. Ayetlere ters düşmektir. Bir ayet değil. Ama bir sefer olsun herhangi bir ayette bunu ima edecek herhangi bir şey yoktur. Allah ikisi için de ebedi dedi. Buna beraber cehenneme gidecek olanlar kafirlerdir dedi, müşriklerdir dedi. Münafıklardır dedi, zalimlerdir dedi. Müminler cehenneme gitmez. Mümini cehenneme göndermek yakışmaz. Eğer cehenneme gidiyorsa son nefeste imanını kaybetmiştir. Allah yolunda yürümeyenler, Allah'ın genişliği yerle gök kadar olan cennette Koşun, emrine rağmen cennete koşmazsa, cennete varamasa cehenneme yuvarlanmıştır, son nefeste imanını kaybeder. Çünkü Rabbini ciddiye almamıştır, Rabbinin emrini yerine getirmemiştir. Dünya hayatını tercih etmiş, ahireti tercih edememiş, ahirete iman etmemiş demektir bu. Evet, cehenneme gidenler ebedidir, Allah öyle buyurdu, bunun üzerine söz söylemek küfürdür, ayetleri inkar olur çünkü. Yok, alimlerimiz böyle söylemiş. Bu dinin sahibi Allah'tır. Bu dinin bir kitabı vardır. Evet, Kur'an'dır. Ve Allah, Kur'an'da, vahyinde cehennemden çıkış yok dedi. Orası ebedidir dedi. Ve oraya gidenler, müminler oraya gitmez. Evet, ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz? Müminler sırattan geçerken, sırat cehennemin içindeki yoldur. Cehennem diyecek ki çabuk geç, senin nurun ateşimi söndürüyor. Mümin eğer cehenneme düşerse, cehennem söner. imanının nurundan. Nasıl mümini cehenneme göndereceğiz? Ateş mümini nasıl yakacak? Evet, evet böyle bir şey söz konusu değildir. Bununla beraber öldükten sonra, ölürken günahlarının cezasını çeker mi? Elbette ki çeker. Ölmeden önce çeker, ölürken çeker. Öldükten sonra çeker, kıyamet yerinde çeker, bitmezse bir de sıradan geçerken orada çeker. Ama cehenneme düşmez. Müminler cehenneme düşmez, cehenneme gitmez. Evet. Efendim biz izleyicimiz selamünaleyküm. Ben size tabi olduğumdan beri aklımdan çıkaramıyorum, nereye baksam siz her şeyi unutur oldum, sanki beynim silinmiş, ölüm hep aklımda. Bu halimi açıklar mısınız? Sizi Allah için çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Allah için çok seviyoruz diyor kardeşimiz. Doğru söylüyor. Allah için sevince böyle olur. Bizi değil. Allah'ı sevmiştir. Bizimle beraber Rabbini tanıdığı için, Rabbini sevdiği için, Rabbine yakınlığı kazandığı için seviyor. Dolayısıyla sevgisi Allah'adır. Allah'a gidiyor. Zaten böyle olması gerekir. Eğer böyle olmazsa, bizimle beraber yolu yürümemiş olur. Kendi nefsini kabul etmiş olur, aklını kabul etmiş olur, ilmini kabul etmiş olur. Onları sevip, onlarla baş başa kalmış olur. Ama bizimle beraber yürüyorsa, bu hali yaşaması gerekir. Yaşamayan zaten tabi olmamıştır. Sadece lafta tabi olmuş. Dolayısıyla, beraber yürümemiz de mümkün değildir. Evet, kardeşimizin yaşadığı hal doğru haldir. Öyle olması gerekir zaten. Evet. Efendim bir mesaj var tam net değil ama ben olduğu gibi okuyayım. Evet. Efendim selamünaleyküm hocam. Ben geçmişte namazlarımı kadar gitmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Su damarlarda 5 vakit namazının farzını kılıyorsun. Her akşam Allah kabul ederdik düşünüyor musun? Sen sorduğum soru alayım demiş efendim. Evet. Güzel sormuş. Gönlünden geldiği gibi sormuş. Evet. Eğer kardeşimiz beş vakit namazını kılıyorsa sadece farzları kılıyorsa elbette ki bu onun için yeterlidir. İsmi üzerinde farz olan. Geçmişteki namazların kendisinden geçip geçmediğini de Bilmiyor, farkında değildir. Geçen geçmiştir, önümüze bakmamız gerekir. Eğer namazımızı kılmaya çalışıyorsak, Rabbimizin huzuruna çıkmaya çalışıyorsak, Rabbimiz namazımızı kabul eder, namazda bizi kabul eder, daha doğrusu. Bizi huzuruna kabul eder. Evet. Sorusunun cevabı, evet. Allah kabul eder. Geçmişe de dönüp bakmasın, yoluna devam etsin inşallah. Bizlecimizde <gülüyor> selamünaleyküm hayırlı yayınlar Efendim Hazreti Adem ahirete ahirette gidilecek olan cennete miydi yoksa ayette geçen cennet kelimesinin ahiretteki cennet değil de dünya üzerindeki bir bahçe anlamında mı kullanılmıştır Hazreti Adem ve eşinin dünya üzerindeki seçilmiş bir alanda yaşadığını ve yasak meyveyi yemesi üzerine oradan çıkarıldığını söyleyebilir miyiz? Mehmet okuyan hoca sohbetinde böyle olduğunu söyledi. Nasıl anlamalıyız? Bir de birçok insanın Hz. Adem yasak meyveyi yemeseydi biz de cennete olurduk düşüncesi doğru mudur? Evet. Bu konu iman konusu değildir. Bu konu bilgi konusudur. Bilgilenme konusudur. Dolayısıyla iştihada Açıktır. Herhangi bir alim bu konuda iştihad edebilir yani. Çünkü iman konusu değildir, amel konusu değildir. Bilgi konusudur, ilim konusudur. Evet ne dedi? İsim vererek söyledi. Mehmet okuyan hocamız sohbetinde böyle söylemiş. Yani Allah Adem'i yeryüzünde bir bahçede yaratmış. Oradan çıkarmış diyor dedi. Alimlerimiz hakkında düşünürken çok dikkatli olmamız gerekir. Bir alime bakarken, onu dinlerken, ona uymaya çalışırken mutlaka Allah'a göre bakmamız gerekir. Allah'ın vahyine göre bakmamız gerekir. Herhangi bir sözünü kabul etmeyebiliriz. Bir içtihadını kabul etmeyebiliriz. Ama onu bütünüyle eğer Allah'ın ayetlerini okuyorsa kabul etmemiz gerekir. Evet, şu iştihadına katılmıyorum denebilir. Dinleyenler de iştihad ediyor. Şu alim şöyle söyledi, bu böyle söylemiş, bunu değil, bunu kabul ediyorum dediğinde o da iştihad etmiştir. Önce Mehmet Okuyan hocamız demiş, <gülüyor> alim bir zat. Bununla beraber Bakılınca Kur'an'ın hatırlandığı bir zat, bütünüyle tabiri caizse yürüyen Kur'an bir zat. Resulullah Efendimiz sahabeden biri için yürüyen Kur'an demişti ya. Tıpkı öyle. Eğer Resulullah Efendimiz onun için bir kelime kullanırsa yürüyen Kur'an. Öyle. Buna beraber bu iştihadına katılmıyoruz. Onu söyleyeyim. Bu ilmi bir mesele. Neden? Bununla beraber onu çok seviyoruz. Evet, Allah'ın veli kulü. Cennet, dünyada bir bahçe miydi? Allah, Adem'i oraya mı koydu? Buna kesinlikle hayır diyoruz. Neden? Allah, Adem'i yarattı ve cennete koydu. Sen ve eşin cennette yiyin, işin, Burada sizin için aç kalmak yoktur, terlemek yoktur, Isınmak yoktur. Buna beraber, neden gerçek cennet diyoruz? İblis ona bu süs verdi, o da o Allah'ın yasakladığı meyveden yiyince hep beraber oradan inin dedi. İbtiu, inin. İnin orada, yeryüzünde sizin için bir süre yaşamak vardır. Orada öleceksiniz, orada dirileceksiniz dedi. Orada. Eğer yeryüzü olmuş olsaydı bu durumda orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, orada hasır olacaksınız demezdi. Ne derdi? Burada derdi. buna beraber Adem, o yasak meyveden giyince, üzerindeki elbise gitti, soyuldu. Neden? Günah işlediğinden dolayı. Zahiri olarak bir elbise içinde olsa, o elbise soyulmaz. O elbise nurdan, evet Allah'ın emrine karşı gelince, asi olunca, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi o nurdan elbisesi üzerinden gitti. Elbise, manevi elbise. Aynı şekilde Allah ne buyuruyor? Ayrıca başka ayette. İblisin babanız Adem'den elbisesini soyduğu gibi sizin de elbisenizi soymasın. Bu elbise manevi bir elbisedir. Onun için anlaşılması gereken evet, cennette. Neden cennette bir de cennette olması gerekir ki oradan inecek oraya geri dönecek. Senin yerin burasıdır. Eğer yanlış yaparsan Buradan çıkarsın. Bu durumda, yanlış yaptığında tövbe et. Tövbe edersen buraya layık olursun. Tövbe etti, Allah tövbesini kabul etti. Allah bize bir şey öğretiyor. Mesela O'nun burada mı, orada mı olduğu meselesi değil. Mesele neyi anlamamız gerektiğini, yani Rabbimizin muradı nedir, bize neyi anlatıyor, onu anlamamız gerekir. Bu yanlışı yapmayan hiç kimse yoktur. Dolayısıyla, Herkes yanlış yapar. Adem, babamız gibi önemli olan tövbe etmesidir. Cennete layık olmasıdır. Evet, o cennet dünyada değil, ahiretteki gideceğimiz cennettir. Şu anda da mevcuttur. Buna beraber bu bir iman meselesi değildir, bir bilgi meselesidir. Bunu şöyle öyle de anlasak, böyle de anlasak herhangi bir şey fark etmez. Ama bir de ayrıca anlamamız gereken şey, İndiğimiz yere, geldiğimiz yere geri dönmemiz gerekir. Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun derken önce bizim oradan gelmiş olmamız gerekir ki yolu bilelim, nasıl gideceğimizi evet, bilip öyle gidebilelim. Evet. Bu kadar yeter olsun. Efendim Diyarbakır'dan Kevser sorum efendimiz Allah kendini ve Allah kendini sevdiklerine tanıtır demiş. Bunu sizin üzerinizde nasıl anlay anlamalıyız? Resulleri de böyle midir? Böyleyse onların sevgisini nasıl kazanırız? Onun kendisini tanıtması lazım? Allah kendini sevdiklerini tanıtır buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Neden kendini sevdiklerini tanıtır? Sevdikleri, Allah'ı sevenler bunu layıktır da ondan. Bunu hak etmiştir de ondan. Onu tanımak istemişler, bununla beraber bütün çabalarını, gayretlerini sarf edip, hayatlarını, varlıklarını ortaya koyup kurban etmişler de ondan. Eğer böyle olmazsa, öyle kendini herkese tanıtır demek doğru değil, tanıtsa da tanımaz, tanıyamaz zaten. Ancak sevenler o bakışa sahiptir görme, tanıma, anlama bakışına sahip olur. Çünkü tanımak istiyor. Çünkü seviyor. Sevdiğini, aşık olduğu Rabbini tanımak istiyor. Bilmek istiyor. Rabbim kendinden bana varlık vermiş. Hayat vermiş. Benim her zerrem, her şeyim ona aittir. Bendeki bütün özellikler, güzellikler, isimler ona ait ve onu tanımak istiyor. Ona aşık. Allah'ın nefeti ruhu ona aşık. O kendi kendisiyle Allah'ın nefeti ruhuyla olunca, o olunca evet sahibini görmek ister, tanımak ister, anlamak ister, onunla olmak ister. Onun için bu onun duasıdır ve o buna layık olmuş olur. Yoksa Allah kendini bana tarıtsın. Böyle bir şey yok. Bunu böyle anlamak gerekir. Ayrıca eğer bir kul Rabbini tanımak istiyor, Rabbi kendisine kendisini tanıtsın istiyorsa, önce onun peygamberini tanıması gerekir. Peygamberini. Kendisi gibi bir beşeri tanıması gerekir. Allah'ın kendisine kendisini tanıttığı, miraca aldığı, kendisini seven ve kendisini sevdiği bir kulü tanıması gerekir. Eğer bir hulü, kendisi gibi bir hulü tanıyamazsa, Rabbini asla tanımaya layık olmaz, tanıyamaz. Onu tanıması lazım ki, ona tabi olsun, o da Allah'ı sevmiş olsun, sevgisini ispatlamış olsun, dolayısıyla Allah'ın sevgisine layık olsun, Allah'ın kendisini ona tanıtmasına da o layık olmuş olsun. Allah şart koydu oraya, de ki Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. <gülüyor> Bütün varisleri için de aynı şey geçerlidir. Kendisi gibi bir beşeri tanımaya çalışmak kolaydır. Ondan kulluğu öğrenecek. Onun üzerinden Allah'ın isimlerinin tecellisini seyredecek, şahit olacak. Onun muamelesini görecek, o isimlerle nasıl muamele yapıldığını onun üzerinden görecek. Ondan sonra onu gibi olmaya çalıştığında dolayısıyla Allah'ın sevgisine layık olmuş olur. Allah onu sever ve kendini ona tanıtır. Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Kardeşimizin öbür sorusu neydi? Efendiler resulleri de böyle miydi? Böyleyse onların sevgisini nasıl kazanırız? Evet. evet. Sevgisini ona tabi olarak kazanırız. Onun gibi yapmaya çalışarak. Onunla bir olarak kazanırız. Böyle olmadan birlik olmaz, tevhid olmaz. Evet. Efendim İstanbul'dan Mustafa Kırlaroğlu 96 yılından beri İslam'a sıkı gönülle bağlı olmaya çalışan bir kişiyim. 5 senedir zikir yapıyorum. Kendime ölçü aldığım virklerim var. Bu virkleri uyguluyorum. Aşırı sinirliyim, tez canlıyım. Bunlarla ilgili hocamız bize hangi zikirleri önerir demiş efendim. Bununla ilgili hiçbir zikir önermiyoruz. Eğer zikir onu o sinirlik halinden alı koysaydı şimdiye kadar alı koyardı. Bu işin başka bir yolunun olması gerekir. Kendi kendimize yaptığımız zikir evet. Her bir Allah'ın ismini zikrettiğimizde nur tecelli ediyor, aks ediyor Ama aksederken gönlümüzü temizlemesi gerekiyor birden gururdan, şirkten, hatta varlıktan temizlemesi gerekiyor. Bizi Allah ile beraber etmesi gerekiyor. Bakışımızı değiştirmesi gerekiyor. Allah'ın nazarıyla bize nazar etmesi gerektirir. Yapmamışsa başka bir sorun var. Başka bir eksik var. Ne eksiktir? Marifetullah eksiktir. Allah bilgisi eksiktir. Allah'ı bilmeyince kendini de bilemiyorsun. Kendini bildiğin kadarıyla Rabbini bilebilir, tanıyabiliyorsun. Bunun için olması gereken bir müşid Kamil'e tabi olup onunla beraber nefsini temizlemektir, teskiye etmektir. Kötü hallerinden kurtulup, Allah'ın isimlerinin tecellisini almaktır. Allah'ın isimleriyle isimlenmektir, ona halife olmaktır. Evet, böyle olunca kendinden, nefsinden kurtulmuş olur. Nefsin bakışıyla değil, Allah'ın nazarıyla nazar eder. Onda sinirden eser kalmaz. Evet. Kızması sadece Allah için olur, sevmesi Allah için olur. Evet. Efendim bir izleyicimiz de selamünaleyküm. Enbiya suresi 40. ayete geçen sizi gündüz ve gece rahmandan kim korur ifadesinde Allah Teala'nın kahar Vesaire gibi cezalandıran esması yerine merhamet eden Rahman isminin kullanılmasının hikmeti nedir? Rahmandan korunmak ifadesini açıklar mısınız? Evet. Sizi Rahmandan kim korur? Müşrikler Allah'ın Rahman ismine iman etmiyordu. Hatta anlaşma yapılırken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyince onu kabul etmediler. Allah'ın adıyla yaz. Allah'ı kabul ediyor ama Rahman'ı kabul etmiyoruz dediler. En şiddetli azap Rahman'ın azabıdır. Azap nimetten mahrum olmak demektir. Nimetten mahrumiyet. Nimetin tersidir. Cennetin tersi nasıl cehennemse, gündüzün tersi nasıl cennetse, aynı şekilde Nimetin tersi de azaptır. Rahman aynı zamanda Allah'ın zat ismidir. Allah zatı için bir. Allah ismi bir de Rahman ismini söylemiştir. İster Allah deyin ister Rahman deyin dedi. Rahman aynı zamanda zat ismidir. Rahman bütün isimlerin tecelliyeti ki aynı zamanda rahmetin tecelli ettiği, bütün varlığa rahmetinin tecelli ettiği isimdir. Rahmanın azabı nasıl bir şey olur? Allah rahmetini keserse, o azap olur. Eğer sen rahmanı kabul etmezsen, Allah rahmetini keser, dolayısıyla rahmetin dışında kalırsın, en şiddetli azap odur. İblis, Allah'tan, Allah'ın rahmetinden umudunu kesen demektir. En şiddetli azap odur. Kahar ismi öyle değildir. Kahar ismi kura hayır olarak tecelli eder. Nefsini kahreder, ruha yardım etmiş olur. Benligini yok eder, kibrini yok eder. Kahar ismi tecelli edince, müntakim ismi tecelli edince, kul boynunu büker, Rabbine teslim olur. Ama Rahman'ın azabı evet, şiddetlidir, en şiddetlidir. Şu anda da böyle bir yanlış düşüyor muyuz? Rahman'ın azabını hak ediyor muyuz? Evet. Şu anda hak ettiğimiz Rahman'ın azabıdır. Şu anda Rahman'ın azabı içindeyiz. Yani Rahman rahmetini çekmiş ve biz birbirimize düşmüşüz. İnsanlık birbirini öldürüyor. Müminler, ben müminim, ben Müslümanım diyenler birbirini öldürüyor. İşte gece gündüz yani sürekli. Rahmetten mahrum kalmışız ki birbirimize rahmet edemiyoruz, merhamet edemiyoruz. Bir olamıyor, beraber olamıyor, kardeş olamıyoruz. İsmimiz mümin, müslüman olduğu halde. Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir olduğu halde. Yürüdüğümüz yol aynı olduğu halde birbirimizi eğer öldürüyorsak işte Allah rahmetini çekmiştir. Dolayısıyla Rahman rahmetini çekince azapta kalmışız. Rahmanın rahmetini kaybetmişiz. Birbirimize merhamet etmediğimiz için. Etmediğimiz için. Öyle buydu Resulullah Efendimiz. Eğer kullar birbirine rahmet etmezse Allah onlara rahmet etmez dedi. Ayetin bir de devamı var. Buna rağmen onlar Allah'ın zikrini inkar ediyorlar. Allah'ın zikrinden yüz çeviriyorlar. Görmezden geliyor, yok sayıyorlar Allah'ın zikrini. Allah bir kelimeyi kullandıysa bütün manaları birden içerir. Allah'ın zikri Kur'an demek, Allah'ın vahyi demek. Ondan yüz çeviriyor. Yüz çeviriyor ki zaten ters tarafa ters tarafta kalıp Allah'ın rahmetinden mahrum kalıyor. Allah demiyor. Allah Allah deyip Allah'ı zikretmiyor. Bir de hayatını yaşarken Allah'ın hesabını yapmıyor. Allah'ın zikrinden yüz çevirmiş. Dünyanın hesabını yapıyor, kendi hesabını yapıyor, başkalarının hesabını yapıyor. Ama Allah'ın hesabını yapıp gerekeni yapmıyor. Allah'ın zikrinden, Allah demekten, Allah'ın vahyinden yüz çevirmiştir. Dolayısıyla Allah rahmetini çekmiş, o da azapta kalmıştır. Kıyamet günü de bu böyledir. Cennete gidenler Allah'ın rahmetiyle gidiyor, ameliyle değil. Burada Allah'ın rahmetinin içinde olmayanlar, orada Allah'ın rahmetinin içinde olmaz. Allah'ın rahmeti onlar için tecelli etmez. Evet, Onun için en şiddetli azap Allah'ın rahmetini çekmesidir. Dolayısıyla rahmetten dolayı, rahmandan dolayı gelen azaptır. Allah'ın rahmetini, rahmanlığını kabul etmeyiş. Nasıl mesela? Allah ona ya da diğer insanlara, bütün mahlukata muamele ederken, hangi muamele olsun? Allah'ın Rahman isminden tecelli ediyor. Rahman ismi, Allah isminden tecelli ediyor. Eğer herhangi bir konuda, bir muamelede Allah'ın işini beğenmezse, kabul etmezse, sevmezse, Rahman'ı kabul etmedi. Allah kuruna, eğer bir muamelede bulunuyorsa o onun için hayırdır. O onun için rahmettir. O Allah'ın muhabbetinden, sevgisindendir o. Kul kazansın diye ya da temizlensin diye, yücelsin diye, ebedi hayatını kazansın diyedir. Eğer bunu hayatı, Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi böyle okumazsa Rahman'ı inkar etmiştir. Rahman'ın rahmetini inkar etmiştir. Dolayısıyla Azapta kalır. Kendini Allah'ın rahmetini içine çekmemiştir. Rahmeti dolayısıyla hak etmemiş, layık olmamıştır. Azap içinde kalır. En şiddetli azap Rahman'ın azabıdır. Efendim Diyarbakır'dan Fatma Adıyaman, Kur'an'ı bilgisayardan abdestsiz bir şekilde okumak caiz midir? Evet. Kur'an'ı her halükarda okumak caizdir. Okumak gereklidir. O bizim hayatımız. Hayat kitabımız. Her anda müracaat etmemiz gereken kitabımız Allah'ın vahyi. Allah'ın bize emridir. Ve biz her an Allah'ın emriyle karşı karşıyayız. Ve Allah her an kurunun gönlüne vahyeder. Evet. Bu durumda her anda, her halukarda, her durumda okurması gerekir. Hatta şöyle söyleyeyim, evet, hanımların özel durumlarında Allah onun için o bir rahatsızlık dedi. Evet, Kur'an'ı okuyabilir, dinleyebilir, öğrenebilir, öğretebilir. Namazın dışında, evet, orucun dışında. Tavafın dışında bütün ibadetlerini yapabilir. Bütün ibadetlerini yapabilir. Bir örnek vereyim. Resulullah Efendimiz Ayşe annemizle beraber emre gittiğinde diyor Resulullah Efendimiz çadıra girdi. Baktı ki Ayşe annemiz ağlıyor. Buyurdu ki ne oldu? Neden ağlıyorsun? Diyor dedi ki ben rahatsızlandım. Şimdi ibadetlerimi de yapamayacağım. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, hayır tavafın dışında bütün ibadetleri yap. Tavafın dışında. Tavafı en son yaparsın. Gerisi bütün ibadetlerini yap. Öyle buyurdu. Allah bütün kullarını mesela Betullah'ı ziyarete davet ediyor. Diyelim ki oraya gittik, hac'a gittik. Arafa günü mutlaka Arafat'ta olması gerekir, öğleden sonra. Güneş batıncaya kadar. Hadi ertesi güne kadar olsun. Bir kadın aybaşı hali olmuşsa, bu durumda o hac Arafat'tır buyurdu. Arafat olmazsa hacı olmaz. O rahatsızlığı devam ediyorsa ne olacak? Yani hacı yapmadan mı geri gelmiş olur? Hayır. Öyle değildir. Evet, onun için o bir rahatsızlık sadece. Evet. Efendim İzmir'den Adnan, imanı insan nasıl elde edebilir? İmanı elde ettiği zaman nasıl tutabilirsin? Demiş efendim. Evet, imanı insan nasıl elde edebilir? Allah'ın ilk emri okudur. Mekke'de Allah 13 sene boyunca imanı anlattı. Ameli değil, imanı anlatıyor. Önce okumak gerekir. Allah adına okumak gerekir. Okurken eğer Allah adına okumazsa onu anlayamaz. Bir marifete sahip olmaz. Marifetullah'a sahip olmaz yani. Okurken Kur'an'ı okuma meselesi değildir. Kendini okuması gerekir. Allah'ın ilk emri okudur. ilk ayettir. Kendini okuması gerekir. Varlığı okuması gerekir. Olayları, meseleleri okuması gerekir. Allah'ın ismine okuması gerekir ki Allah'ın isimleriyle nasıl tecelli edip, onu nasıl yarattığını, bunun dolayısıyla nasıl yaptığını görmesi lazım, okuması lazım. Marifete sahip oldukça, bildikçe, anladıkça, okudukça yani, o bilgisi muhabbete dönüşür, imana dönüşür. İnsan sevmediğini, tanımadığını sevemez, tanıdıkça sever. Rabbini tanıdıkça sever. Tanıdıkça aşık olur. Tanıdıkça aşkından yok olur. Evet. Aşık olduysa iman etmiştir. Aşıklığı ne kadarsa imani o kadardır. Ne kadar seviyor, ne kadar aşık olmuşsa o kadar kurban edebilir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi deki ki Namazım, selatım, ibadetlerim, kulluğum, Kurbanım, verdiklerim, veda ettiklerim, hayatım ve ölümüm alemlerin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Böyle demeyene kadar iman etmiş olmuyor. Ne zaman bunu söyledi? Evet, gerçek bir marifete sahiptir ve gerçekten sevmiş, aşık olmuş, her şeyini kurban etmiş. Daha doğrusu emaneti sahibine teslim etmiştir. Nasıl koruyacak? Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu, iman bir nurdur. Allah onu kurunun kalbine indirir. Allah bu iman nurunu bir kalbe indirdiğinde o latif sahralar gibi genişler Allah'ı sever. Allah'a aşık olur. Allah için sever. Bu iman nurunun bir kalbe indiğinin alametidir. Bununla beraber o bu imanı kazandıktan sonra bu imanı kaybetmekten ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Evet nasıl koruyacakmış? Korkması gerekiyormuş. Ateşe düşmekten korkar gibi korkması korkması gerekiyor. Bu aşka, bu muhabbete sarılması gerekir. Sarılamıyorsa, onu kaybediyorsa o iman değildir. İman nuru kalbe ilmemiştir. O sadece düşürmüştür, taşınmıştır, karar vermiştir. Evet, sevmiştir, kabul etmiştir. Ama iman nurunun kalbe inmesi başka bir şeydir. Korkar. Korkar ve ona sarılır. Allah'a olan muhabbetinin bir zerresini bütün dünyayı versen onu kabul etmez. Bir zerre muhabbeti vermeyi kabul etmez. O bilir. Allah bir zerre muhabbete, bir zerre imana cenneti verir. O biliyor bunu. Bunu tatmış. Allah'a yakınlığı tatmış. O biliyor ki Allah onu seviyor. Allah'ın sevgisi onun gönlünde tecelli etmiş. Allah'ın sevgisini kaybetmek istemez ve bunu kabullenmez. Ateşe düşmeyi tercih eder ama imanını kaybetmeyi göze alamaz. Evet. Efendim Van Ali Mescid Mescidioğlu bir Müslümanın, bir müminin mürşid-i bağlanması caiz midir yoksa değil midir? diye sormuş efendim. Evet. Belki kardeşimiz, bir müminin, bir Müslümanın mürşid-i tabi olması farz midir, değil midir? diye sormak istemiştir. Eğer İnsan kendi kendine yetmiyorsa, kendi kendine yetmediği halde kendi kendine yeterli olduğunu düşünüyor ve zannediyorsa mutlaka onun aklından zoru olması gerekir. İnsanlık, insanlar her zaman birbirine muhtaçtır. Allah öyle buyurdu Aleyhi ve Kerime'de kiminizi kiminizden malca, mevkice üstün, üstün kıldık. Görmüyor musunuz? Evet bu böyledir. Hepsi de birbiriyle alışveriş yapıp, asıl alışverişi Allah ile yapıyor. İmtihan bu çünkü. Nasıl ki, zahiri olarak birbirimize yardım ediyor, birbirimize muhtaç oluyorsak, aynı şekilde manevi olarak da, insanlık birbirine muhtaçtır. Mevku itibariyle, hem zahiri hem manevi, birbirine muhtaçtır. Birbirine yardım edince ne olur? Birbirine yardım edince, Beraber Allah'ın rızasını kazanıyorlar. Alışverişi Allah için yapmış oluyorlar. Allah, Resulullah Efendimiz için seni uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik. Seni şahit olarak gönderdik. Bununla beraber size bir Resul gönderdim. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Hikmeti öğretsin. Nefsinizi tezkiye etsin. Size bilmediklerinizi öğretsin. Evet Allah Resul gönderdi. Resulullah Efendimiz'i gönderdi. Ondan sonra biz ondan mahrum mi kalacağız? Bize hikmeti öğretecek, bilmediklerimizi öğretecek olan birinden mahrum mi kalacağız? Nefsimizi tezke edecek birinden mahrum muyuz şimdi? Eğer müşid kamil gereksizdir. Olsa da olur, olmasa da olur. Caiz midir, değil midir diye sorsak. Bu doğru mudur? Hayır. Olmazsa olmaz olandır. Eğer kul olmak istiyorsak, nefsimizi temizleyip tezkiye etmek istiyorsak, Allah'ın ayetlerini öğrenmek istiyor, Allah'ın hikmetini, muradını anlamak istiyorsak, bilmediklerimizi öğrenmek istiyorsak, mürşid-i tabi olmak fardır o zaman. Aynı şekilde Fatiha'da Allah'ın buyurduğu gibi, سِرَتَ اللَّزِينَ اَنْعَمْتَ aleyhim, Bizi kendisine nimet verdiğin kulların yoluna hidayet et. Hidayetin olabilmesi için hidayetçinin ortada olması gerekir. Hidayetçi, bunun şahıs olması gerekir. Kitap değil. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak farz midir? Farzdır. Günde 20 sefer, 40 sefer onu okuyor ve Allah'tan istiyoruz. İsteyip de, gereğini yapmadıksa yalancıyız demektir. Yalan söylüyoruz demektir. Devamında, غير المغضب عَلَيْهِ مُرَدَّانِ Böyle olmayanlar, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olup sirat-ı müstakhimde yürümeyenler yürüyüp, abdu ve diyemeyenler evet, deralete kalmıştır, gazaba uğramıştır. Önce deralete kalmıştır, sonra gazaba uğrar. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayı kabul etmediği için kendini müstahını görmüştür. Ben kendi kendime yaparım. Demiştir. Eğer Resulullah Efendimiz'in döneminde olsaydık. Evet sen Allah'ın Resulüsün bu da Allah'ın kitabıdır. Tamam ben kitabı okurum gerekeni yaparım. Sana uymam tabi olmam deseydi biri kafir olur muydu? Olurdu. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz savaşa davet ettiğinde yok şimdi ben savaşa gitmek istemiyorum. Fikir yürütüyorum deyip gitmeseydi. Kafir oluyor muydu? Münafık oluyor muydu? Evet. Onun için müşid Kamil'e tabi olmak farzdır. Eğer kul olmak istiyorsak, yok kendimize bahane arıyorsak, bahane üretiyorsak, bu durumda herkes kendine bir bahane bulur. Hiç olmadığı inkar yoluna gider. Şu anda böyle bir şey yoktur der. Ya da eskiden vardı, şimdi yoktur der. İnsan kendine böyle zulmetmemelidir. Evet, Müşid-i Kamil, kulluğu öğretir. Üzerinden öğretir. Allah'ı sevmeyi öğretir. Marifeti öğretir. Nefsi teşkiye eder. Bizi Hazreti İnsan yapar. Yok benim ihtiyacım yok diyorsa ona da söylenecek söz olmaz. Evet. Efendim İstanbul'dan biri kendi huyumdan memnun değilim. Bir tarikat ehli olarak şikayeti çok yapıyorum. Bana yapılan haksızlığa katlanamıyorum. Acaba alan hangi esmasıyla bu halden kurtulurum?" demiş efendim. Evet. Dilimizi ciddiye almamız lazım. Böyle Allah'ın isimlerini okuyarak nefsimizi teskiye edemeyiz. Söyledim biraz önce. Allah nefis teskiesini peygamberlere veriyor. Rasullerine veriyor. Peygamber varislerine vermiştir. Şu zikri okuyayım, nefsim tezka olsun. Kendi kötü halimden kurtulayım. Yok böyle bir şey. Bir de ne diyor kardeşimiz? Bir tarikattayım. Tarikat zaten bunun içindir. Tarikat yol. Tarikat, Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolu. Bu durumda bu işi mürşidin yapması gerekir. Ona uyacaksın, ona tabi olacaksın. İşi o yapacak. Biz kendi kendimize bunu yapamayız. Kendi kendimize yapabilseydik. Allah size bir Resul gönderdim. Nefsinizi tezke etsin diye demezdi. Size şu ismi ediyorum Bu ismi öğrettim. Şu sıkıntınız için, şu sorunuz için, şu yanlışınız için şu ismi okuyun derdi. Evet. Onun için böyle bir zikir söz konusu değildir. Nefsin teskeci olması gerekir. Büşüdükemile onun için tabi oluyoruz. Allah'ın ayetlerini öğrenelim diye, ayetlerdeki Allah'ın muradını öğrenelim diye. Hem afaktaki hem enfusteki Allah'ın ayetlerini bilelim, öğrenelim. Evet, o marifete dönüştün, imana dönüştün diyedir. Kulluğu öğrenmek içindir, kul olmak içindir, Allah'a aşık olmak içindir. ...canlı ona kurban etmek içindir. Yoksa böyle tabi oldu, Tabiyet böyle değildir. Tabiyeti yanlış anlamışız. Evet. Efendim Balıkesir'den Metin Çamaşırcıoğlu. Selamun Aleyküm. <gülüyor> Mühterem hocamızdan ve siz sevenlerinden Allah razı olsun. Dinimizde yalan söylemenin izin verdiği haller var mıdır? Yalan söylemenin caiz olduğunu söyleyen durumlarla ilgili Kur'an'da, sünnette ve sahabi efendimizin hayatlarında örnekler var mıdır? Bir de ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadis-i şerifini açıklar mısınız? Allah yar ve yardımcınız olsun demiş. Allah razı olsun. Dilimizde yalan söylenebilecek yerler var mıdır? Ayet ve hadisle söylüyor kardeşimiz. Evet. Gerektiğinde yalan söylenebilir. Mesela savaşta düşmana karşı evet kendi tarafından onlara yanlış bilgi verilir. Bu yalan olmaz. Buna yalan denmez. Aynı şekilde mesela Allah ait kerimede buyuruyordu. Kalbi imanla dolu olduğu halde. Eğer biri küfre zorlanırsa o da ağzından bir kelime çıkar. Küfür kelimesi çıkarsa, kalbi imanla dolu olduğu halde, bu durumda, evet, o o küfürden sorumlu değildir. O sadece orada söylenmiş bir yalan gibidir, ama Allah'a karşı değil, kullara karşı olmuştur. Aynı şekilde Rasulullah Efendimiz öyle buyurdu. İki kişinin Arasını düzeltmek için, iki kişiyi barıştırmak için, eşleri barıştırmak için veya iki topluluğu barıştırmak için söylenen söz yalan değildir. Yani konuştuğu yalandır ama o yalan değildir dedi. Yalan olmuş olmaz. O yalancı olmuş olmaz. Çünkü o düzeltmeye çalışıyor, birleştirmeye çalışıyor, rahmet olsun diye, güzel olsun diye yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla onun söylediği yalan değildir. Yani iki kişi ya da iki eşi barıştırırken senin için eşin sana şöyle şöyle söyledi. Şöyle güzel bir şey söyledi. Halbuki öyle bir şey söylememiş. Yalan söylüyor. Resulullah Efendimiz o yalan değil dedi. O yalan olmaz dedi. Yalan söylenebilecek durumu sormuştu kardeşimiz. Evet. Bir efendim ben güzel ahlakı tanımlamak istiyorum. Evet. Dolayısıyla mesela bazen kardeşlerimiz de yalan söylemek zorunda kalıyor. Nerede? Herhangi bir yerde, anasına, babasına, eşine, çocuğuna ya da güzel bir şey yapacak, biliyor. Allah için bir şey yapacak. Ama sorun çıkmasın diye yalan söylemek zorunda kalıyor. Bu yalan değildir. Ya da bir ibadet yapacak ya da Kur'an'ı öğrenecek, Ailesi buna karşı. Orada söylediği söz yalan değildir. Yalan olmaz yani. O haktadır. Sadece sorun çıkmasın diye evet, ne yapıyor? Yalan söylemek zorunda kalıyor ki onun söylediği yalan değildir. O, onu Allah için yapıyor çünkü. Yalan söylemek zorunda bırakanlar günahkar olur. Yalan söylemek zorunda bırakanlar onu mecbur etmiştir. O da sorun sıkıntı olmasın diye yalan söylemek zorunda kalıyor. Evet. Bir de ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Buyurur, Evet. Güzel ahlak Allah'ın isimleridir. Allah'ın isimleri bir kulda tecelli edince o güzel ahlaka sahip olur. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demek, güzel ahlakı kendi üzerimde gösterip onu öğretmeye geldim. Onu kemale erdirmeye geldim. İnsanlığı kemale erdirmeye geldim. Din güzel ahlaktır buyurdu. Din demek güzel ahlak demekmiş. Allah'ın güzelliğinin tecelli etmesiymiş. Yoksa böyle kulaktan dolma bir bilgiyle öğrendiğimiz kadarıyla işte ibadeti yapar cennete gidersin değil. Allah'ın da senin üzerinde bir hakkı var. Hak. Allah'ın hakkı ona hiçbir şey hiçbir hoşmamandır. Hiçbir şeyi onun gibi, onu sevdiğin gibi sevmemendir. Sadece yalnız ona avdolmandır. Onu sevbendir. Kuluğu ona yapmandır. Öyle ki onun güzelliği senin üzerinde tecelli etsin. O güzel ahlaka sahip olasın. Öyle buyurdu Allah Resulullah Efendimiz için sen azim bir ahlak üzere Allah'ın azameti tecelli etmiş onda. Güzelliği tecelli etmiş. Bu din budur. Bunu bize kazandıran imanımızdır. Evet, Allah'ı sevince öyle bir varlığa tecelli ediyor ki varlığı evet, yok eder, güzelliği tecelli eder. Bunun içinde bir yolculuk gerekir. Bir guslat yolculuğu gerekir. Bu haldeki biriyle Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği Güzel, ahlaka sahip olan biriyle bu yolculuğu yapman gerekir. O nasıl kazanmışsa sana da öyle kazandırır. Başka türlü olmaz. Eğer biri ben kendi kendime yaparım diyorsa hadi yapsın bakalım. Evet. Efendim, Serap Sultan Yazgül Elif. Ey gönlümün sahibi olan Efendimiz, ey derdimizin dermanı olan Sultanımız, bu aciz dervişleriniz kapınızda size kurban olmak istiyor. Kurban olmak yetmez, canımızı feda etmek istiyoruz. Bizi bizden kabul eder misiniz? Sizi çok seviyoruz, çok kelimesi yetmez, sizi ölümüne seviyoruz demişler efendim. Allah razı olsun, kardeşlerimize selam olsun. Her şey karşılıklıdır. Allah için olan sevgi mutlak karşılıklıdır. Allah'tan çünkü. Çünkü seven Allah'tır. Allah için birbirini sevenler Allah o kulü seviyor, karşısındakini seviyor. Dolayısıyla ikisinin gönlü Allah'ta bağlanmış oluyor. Allah ikisini seviyor, dolayısıyla ikisi de birbirini seviyor. Hakiki sevgi böyledir. Eğer kullar birbirini sevmiyorsa bilsin ki Allah onu sevmiyor. O Allah'ı sevmiyor. Ben Allah'ı seviyorum. iman etmişim demişse o yalancıdır. Yalan söylüyor. Allah'ı seven Allah'ın sevdiğini sever. Allah'ı seveni sever. Bu iradesizdir. Bu sevgi Allah'tan çünkü. Onun için ne buyurmuştuk? Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken evet Allah sizi oradan kurtardı. Kalplerinizi birleştirdi. Birbirinizle kardeşler oldunuz. Allah aranıza ülfeti koydu, sıcaklığı koydu, aşkı, muhabbeti koydu. Siz birbirinizle düşmanken siz bütün dünyayı verseydiniz bunu yapamazdınız. Bunu Allah yaptı. Bu iş demek ki dünya işi değilmiş. Para işi de değilmiş, menfaat işi de değilmiş bu sevgi. Bunu Allah yapıyor. Eğer bir kul iman etmişse, Allah'a iman etmişse bu durumda mutlaka müminleri sever. Allah'ı seveni sever, Allah'ın sevdiğini sever. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeni sever. O la ilahe illallah demiş, o Rabbini seviyor. Rabbi onu seviyor, nasıl sevmez? bir hatasından, bir günahından, bir yanlışından dolayı, onu küfürle itham etmez. Ya da kendisi gibi düşünmediği için, kendi cemaatinden olmadığı için onu dışlamaz. Bu benim kardeşim değil demez. Diyorsa, Allah onu seviyor. Allah'ın sevgisine layık olmamış. O da ne Allah'ı seviyor, ne de Allah için sevebiliyor. İnsanlığın sorunu, iman sorunudur. Allah'ı sevme sorunudur. Meselesidir. Allah için sevme meselesidir. Allah ayeti kerimede evet müminleri anlatırken buyurdu ki sahabe için siz öyle kimselersiniz ki ehli kitap, Yahudi, Hristiyan sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Yahudi, Hristiyanı seviyor diyoruz. Neden? Ehli kitap dedi. Onlar da daha önce Allah'ın peygamberine kitabına iman etmişler. İman ettiklerini zannediyorlar ya. Siz onları seversiniz diyor. Siz böyle kimselersiniz. Neden? Gerekçesini beyan ediyor Allah. Çünkü siz bütün kitaplara, kitabın bütününe iman edersiniz. Kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar da Allah'ın kitabıydı. Dolayısıyla Allah'ın peygamberine iman etmişlerdi. Evet, şimdi bocalıyorlar. Ama siz onları seviyorsunuz. Davet ediyorsunuz. iman etsinler istiyorsunuz. Onları seviyorsunuz. Ama onlar sizi sevmiyor. Siz kitabın bütününe iman ediyorsunuz. Yani bir ayete değil. Birkaç ayete iman edip diğerlerini inkar etmiyorsunuz. Eğer sevmiyorsa diğer ayetleri inkar ediyor. Mümini değil. Ehli kitabı Yahudi, Hristiyanı seviyorsunuz diyor. Bırak Yahudi, Hristiyanı. Ben müminim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeni sevmiyor. Ve ben müminim diyor. mümin olamaz. Allah'ı sevmeyen, Allah'ın sevdiğini, La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah diyeni sevmeyenler mümin olamaz. İman etmiş olamaz. Evet. Efendim, müsaadeniz olursa bir mesaj efendim. Buyurun. Efendim, Nisanur Baran 9 yaşında bir kardeşimiz medreseden efendim. Sen Beytullah'ın bir parçası Sen meleklerin bir parçası Sen nurdan bir parça Sen gönlümün bir parçası Hep, Hepsi bir bütün olunca aşk Bizler senin delvişleriniz Ne gelsin elimizden Bir tek medresenin penceresinden Senin yolunu gözlemekten Ne gelsin elimizden Seni bir ömür sevmekten başka Ne gelsin elimizden Sen saf aşk Sen saf nur Nisanur melek Not demiş. Bu şiir sadece aşk kokulu babama demiş. Bunlar da medresenin gülleri. Evet. İnşallah medresemizden Rabbini seven, Rabbine aşık olan, Rabbinin sevgisini, aşkını, muhabbetini, hidayeti saçan güller yetişir. Allah kardeşlerimizden razı olsun. Kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Efendim teşekkür, teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.